üç büyük Osmanlı padişahı döneminde yaşamış, dünyanın en büyük mimar ve yapı sanatçılarından biri olarak kabul edilen Koca Sinan, yani Mimar Sinan'ın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Mimar Sinan, 29 Mayıs 1489 tarihinde Kayseri'nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. Kaynaklarda asıladı Abdülmenden oğlu Sinanettin Yusuf olarak karşımıza çıkmaktadır birçok kaynakta Ermeni ve Rum kökenli bir devşirme mi yoksa Türk asıllı mı tartışmaları yapılsa da bu tartışmaların ötesinde yapmış olduğu eserlerle konuşulmaya hak eden bir deha olarak karşımıza çıkmaktadır. Babası, Abdülmennan Efendi köyün dülgeridir. Bu yüzden Sinan erken yaşında eline keser ve çekiç alıp babasının ahşap kokan atölyesinde ona yardım eder. Evlerinin altında Roma döneminden kalma yeraltı tünelleri vardır. Sinan elinde meşalesiyle bu tünellerde gezip mimarisini inceleyerek bu alana merak salmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde 22 yaşındayken İstanbul'a gelen Sinan, orduya asker yetiştiren acemi oğlanlar ocağına girer ve burada dülgerliği öğrenir. Yapı işlerinde görev alırken, çağın önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatı yakalar. 1514'te Çaldıran Savaşı ve 1516-1520 yıllar arasında yapılan Mısır Seferlerinden sonra İstanbul'a dönüşünün ardından Yeniçer'e ocağına alınır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde katıldığı 1521 Belgrad ve 1522 Rodos Seferlerinden sonra subaylığa yükselir. 1526 yılında yaya baş olarak çıktığı Muaz Seferi'nden sonra cephane sorumlusu görevi verilen Mimar Sinan, 1529'da Viyana, 1529-1532 yılları arasında Almanya, 1532-1535 yıllarında ise Irak'a düzenlenen Bağdat ve Tebriz seferlerine katılır. 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat seferi sırasında bunu fırsat bilen İran Şahı Tahmaz Van'a saldırır. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, Vezir-i Azam Lütfü Paşa'ya ordunun bir bölümünü alarak Van'a gitmesini söyler. Van'a gelen Lütfü Paşa, karşısında gördüğü Van Gölü'nün büyüklüğüyle şaşkına döner. Tahmaz'ın ordusunu kıyı şeridinde arayarak bulamayacağını anlar ve Kadırga'ya ihtiyaç duyar. Hemen ordunun zemberekçi başı olan Mimar Sinan'ı çağırtır ve ''Bize kadırga yapabilir misin?'' der. Bunun üzerine Mimar Sinan, ''Efendim, size kadırga yapıp yapamayacağımı söyleyebilmem için öncelikle ormanı bir görmem gerekir.'' der. Çünkü o, işini şansa bırakmayan, elindeki malzemeye göre plan yapan ileri görüşlü biridir. Gölün etrafında yer alan ormanı inceledikten sonra iyi haberle gelir. ''Paşam, üç kadırga yapabilirim.'' der. Hiç zaman kaybetmeden küçük bir sersane kurulur ve iki hafta gibi kısa bir sürede üç kadırga inşa edilir. O üç kadırgayla Van Gölü'nde sefere çıkılır, Tahmaz'ın ordusu bulunur ve dağıtılır. Bu başarının üzerine zemberekçi başı olan Sinan, Haseki mertebesine yükseltilir. 1538 yılında Moldova seferine katılan Sinan, Prut turmağı üzerinde 10 gün gibi kısa bir sürede kurduğu köprü ile ordunun karşıya geçmesini sağlamıştır. Sinan bu olayı şöyle anlatır. Hemen adı geçen suyun üzerinde bir güzel köprünün inşasına başladım. On günde yükselen bir köprü yaptım. İslam ordusu ile bütün canlıların şahı sevinçle karşıya geçtiler. Bu başarısının ardından dikkatleri üzerine çeken Sinan, 1539'da Mimara Cemali'nin ölümü üzerine saray baş mimarı olur. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat gibi üç önemli padişah döneminde baş mimar olan Sinan'ın daha baş mimar olmadan önce yaptığı üç önemli eser bulunmaktadır. Bunlardan ilki Mimar Sinan'ın ilk eseri olarak da kabul edilen Halep'teki Hüsreviye Külliyesi, Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve İstanbul'da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesidir. Mimar Sinan, 50 yıla yakın bir süreyi kapsayan Osmanlı devletindeki mimarlık görevi boyunca, yapılarında getirdiği yeniliklerle zirveye taşıdığı Türk mimarlığını aynı zamanda klasik döneme geçirmiş ve hem doğu hem de batı ile ilişki içinde olmuştur. Mimar Sinan, birçoğu İstanbul'da bulunan 16 farklı alanda 350'nin üzerinde esere imzasını atmıştır. Bunun yanında birçok yapının da onarımını üstlenmiştir. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eseri Haseki Külliyesidir. Mimar başı olduktan sonraki ilk büyük ve önemli yapıtı ise 1543-1548 yıllar arasında yapılan, kendisinin çıraklık dönemi yapıtı olarak tanımladığı, dört ayağın taşıdığı ve dört yarım kubbenin desteklediği bir kubbe ile örtülü olan, içeride daha aydınlık bir mekan yaratmanın amaçlandığı ve dış görünümünde kütlesel etkinin azaltıldığı İstanbul'daki Şehzade Mehmet Camii'dir. Daha sonra yaptığı Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde yarım kubbelerin sayısını 3'e indirerek daha rahat bir iç mekan elde etmeyi amaçlamıştır. Müzik Takvimler 1551 yılını gösterirken yapımına başlanan, 1558'de 69 yaşında kendini kalfalığa layık gören bir mütevaziliğe sahip İmarsinan, Kanuni Sultan Süleyman'ın isteği üzerine Süleymaniye Camii'ni inşa etmiştir. Süleymaniye Camii ve Külliyesi Osmanlı Dönemi mimarisinin en önemli eserlerindendir. İstanbul'da meydana gelen yüzün üzerindeki depreme rağmen Süleymaniye Camii'nde tek bir çatlak oluşmamıştır. Kubbesi 53 metre yüksekliğinde ve 27,5 metre çapındadır. Bu büyük kubbe tıpkı Ayasofya'da olduğu gibi yarım kubbe ile desteklenmiştir. İçerisinde birçok akıl almaz özelliği barındıran Süleymaniye Camii'nin bu dahiyane işçiliği ile ilgili detaylı bilgileri sizlere daha sonra hazırlayacağım Süleymaniye Camii ve Külliyesi adlı videomda aktarmaya çalışacağım. Süleymaniye Camii'nin inşasından sonra Mimar Sinan'a bu başarısının karşılığı olarak ulu, yüce anlamına gelen koca unvanı verilmiş ve Tarihte koca Sinan Ağa olarak da anılmaya başlanmıştır. İmar Sinan'ın 86 yaşında inşa ettiği ve ustalık eserim diye adlandırdığı eseri Edirne Selimiye Camii'dir. Bu eserinde 31.25 metre çapıyla en büyük kubbesini inşa etmiş ve sekizgen bir plan üzerine oturtmuştur. Mimar Sinan'ın külliyenin öteki yapılarını camiye göre arka planda tuttuğu Selimiye, stüktür mekan oluşumu, oranları ve süslemeleriyle Osmanlı'nın en önemli mimari yapılarının başında gelir. Bu eşsiz yapıyla ilgili anlatacak pek çok özellik ve sırlarla dolu hikaye var. Ancak tüm bunların Selimiye Külliyesi başlığı altında ayrı bir videoda anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik birkaç tanesine değineyim. Caminin dört köşesine yerleştirilmiş minareleri üç şerefeli olması bakımından dünyada tektir. Bu minarelerin ikisinde şerefelere çıkarken birbiriyle kesişmeyen üç ayrı merdiven kullanılmıştır. Yani aynı anda üç kişi birbiriyle karşılaşmadan şerefelere çıkabilmektedir. Selimiye Camii akustik özellikleri ve içinde bulundurduğu mimari ayrıntıların mükemmelliğiyle 2011 yılında dünya mirası listesine alınmıştır. Son olarak çözülemeyen gizemiyle Selimiye Camii'nin sütunlarında karşımıza çıkan ters lale motifine değineyim. Selimiye Camii çinilerinde 101 ayrı lale motifine yer verilmiştir. Bu lalelerden en dikkat çekeni ise ters lale motifidir. Kimileri bu motifin camide çalışan görme engelli bir usta tarafından yapıldığına inanırken, kimileri de Mimar Sinan'ın o günlerde hastalanarak hayatını kaybeden torunu Fatma'yı temsil ettiğine inanır. Bu hikayeler arasında en ağır basanı ise, cami arsasının sahibi olan ve burada lale yetiştiren kişinin çıkardığı güçlükleri simgelemesidir. Kullanılan laleler lale bahçesini, ters lale ise arazi sahibini simgelemektedir. Türk tarihinin en büyük mimarı 17 Temmuz 1588'de, 99 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur. Mimar Sinan, Süleymaniye Külliyesi haziresinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Türbeleri ile karşılaştırıldığında oldukça basit ve sade olan türbesini 1588 tarihinde inşa etmiştir. Yapı son derece ahenkli ölçülerle bulunduğu üçgen alanın en uç noktasına oturtulmuştur. Etrafını iki yönden yüksek çevre duvarları kuşatmaktadır. Son mermerden yapılan sebilin arkasında yer alan türbe, yontma küfeki taşı ile mermerden inşa edilmiştir. Hayatı boyunca ihtişamlı ve birbirinden güzel eserlere imza atan Mimar Sinan'ın bu sade türbesi gelecek nesillere bir öğüt niteliğindedir. Mustafa Çelebi tarafından kaleme alınan kitabesi şu sözlerle bitmektedir. Yüzden Artuk ömür sürdü, akıbet kaldı vefat. Yattığı yeri hüda kılsın anın bağ cinan. Geçti bu demden cihanda pir-i mimar Benzer videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.